hemşirelik bölümünü okuyan erkek bir öğrenciyim. Bulunduğum ve nasip olursa atanacağım yerde nelere dikkat etmeliyim? Neler tavsiye edersiniz? Bir Müslüman doktor olduğunda, hemşir olduğunda ya da hemşire olduğunda erkek erkeği tedavi etmeli. Kadın, kadın tedavi etmeli. Evvela bunu ayırmak lazım. Fakat böyle ortamlar muhtemeldir ki bulamayacaktır. O zaman ne yapmalı? Yani yine işte imkan nispetinde erkeklerle alakadar olsun, onları tedavisiyle meşgul olsun ya da tedavisinde vazife alsın, orada hizmette bulunsun. Fakat mutlaka kadınlar var, zaruret hali var, bakan kimseler yok. Bu durumda ne yapsın? Yanında o kadının bir mahrem olsun, kadın mahremi olsun ve de tutacaksa eline koluna vesaire elinde bir eldiven olsun ama dediğim gibi bunlar aslında olmaması gereken haller fakat başka bir imkan yoksa o zaman yapmalı doğru olan nedir kadın bir hastayı anlayışı düşüncesi ne olursa olsun psikolojikmen rahatlatan ona bir kadın hizmet etmesidir erkeği de rahatlatan ona bir erkeğin hizmet etmesidir İnşallah bu kardeşlerim de bu sorumluluktan kurtulmuş olurlar. Bu şekilde ayarlamalar yapılır.